Ələzübilləhümnəşşətanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülilləhi rabbil alemin, afdəlussalati və etəmüttəslim, alə eşrafilmürselin və alə əlihi və ashabi ecma'in, emma vahtı. İlk sorumuz değil mi? 2 tane biz mukaddimə yaptık. Bir, kendi mukaddiməmizi yaptık. Bir de e, hafız hakeminin mukaddiməsini yaptık. Klasik alışılmış mukaddiməleri yapmadık. Nedir işte? 10 tane her Müslüm, her talebenin bilmesi gereken neydi onun şiiri? Hmm. İnne, İnne mebadi'e kulle fennin aşara elhaddu vel mevdu'u Onlara falan var. hiç girmedik. Biz çünkü onları e, birçok derste artık öğrenmiştik. Tamam mı? Şimdi soru cevaba geldik. Tekrar söylüyorum. Kitap aslında çok muhtasar kitap. Yani şöyle böyle olduğuna bakmayın. Yani zaten kitabın eee Üçte biri indeks ve içindekiler bölüm. Tamam mı? Kitabın şöyle kalın olduğuna da bakmayın. Kitabı bölmemiz de mümkün değil. Kitap itikat konularının tamamını ele almış. İtikat konularının tamamını ele aldığı için kalın. Yoksa kitap şey için değil. Bak burada zaten ne diyor? Burada bir Fahaza muhtasarun. bak Ne dedi? Muhtasar dedi. Metin zaten kitap Yani kitabın kalınlığına bakıp Bunun şey olduğunu zannetmeyin. Böyle değerli toplu. Peki ben size bu bilgiyi niye verdim? Şunun için verdim. Yani biz kocaman bir kitap bitirdik itikatta. Hayır. İtikatta daha sizin okumanız gereken bunu bitirdikten sonra mutlaka kitaplar var yani. O gün gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Tamam mı? Ama yani o gün ben olurum veya olmayın. Bunu bilin. İtikat bundan ibaret değil. Bu uyarıyı özellikle yapıyorum. İtikat... Kitabın kalın olmasının sebebi nedir? Ee, konuların çok olması. Konu çok ne yapacak? Yani şey gibi 3-5 tane konu olsa Nahiv'i gibi değil mi? <gülüyor> Kısa hemen âvamilik 1 gibi gibi 100 şeyi yüz sayfada bitirmiş İmam. Bir gibi, birgileri. Bir gibi Balıkesir. Yani Balıkesir'de birgiyi öyle bir yer var mı bilmiyorum. Yani ben de olur. öyle biliyorum da bugün birisi Aydın dedi. Aydın. Birgi köyünden. Evet. Neyse. Peki bu uyarıyı niye yaptım onu da söyleyeyim. İkinci olarak şundan dolayı yaptım. Şimdi hocam bir bir gidiyor sorular. İki soru nasıl bitecek bu demeyin. Muhtasar olduğu için şerh ediyoruz. Oldu mu? Yani avamilin şerhi gibi bir ısrar olsaydı elimizde bunun bir şerhi olsaydı biz şerh etmeye böyle ee, kağıtlar getirmeye bunun kitabını yazmaya ihtiyaç duymazdık. Bir avamilimiz var bizim değil mi? Bir de onun şerhi var ıshar. Avamili ben şerh etmeye çalışıyor muyum? Hayır. Avamili anlatıyorum. Arkasından ısrarı anlatıyorum. İşte bir metne katrinne daha var. Bir de şerh-ı katrinne daha var. Metni okuyoruz işte. Ee, arkasından şerhini okuyoruz. Şerhi de o yazmış. Biz bir şey eklemeye çalışmıyoruz. Yeni bir şey eklemeye çalışmıyoruz. Ama burada her bir satırda yeni bir şey eklemek zorundayız biz. Her bir satırda. Çünkü kitap muhtasar. Zaten kendisi söylüyor ve sadece bir iki delille yetiniyor. Başka delillere gitmiyor. İki sebepten dolayı kitabımız hakkında bilgi verdik. İlk sorumuz Ma evvelu ibat? 6 sorular ezberleyin. Soruları ezberlerseniz cevabı içinde dolduruyoruz. Cevabın içinde dolduruyoruz. Ha. Bizim şerhimizle beraber Hani dedik ya hocam bu kitap itikat kitabı dedik öyle değil mi? Ve muhtasar bir kitap bunu artırmamız lazım dedik. Evet bizim şerhimizle beraber bu kitap orta seviyeye geliyor. Nahi ilminde katru neda'ya geliyor işte ıshar muhniye geliyor. Orta seviyeye geliyor. İşte hadis ilminde işte bir tedribe filan veya nusretunlar filan gelir orta seviyeye. Yeterli mi yeterli değil? Nahi ilminde katru neda yeterli mi değil Bizim şerhimizle beraber. Bizim şerhimizin ikinci güzel boyutta şu olacak. Biz güncel itikadla üzerine kuracağımız için ibadet kelimesini incelerken hemen güncel ibadetler nelerdir? Onlara da değineceğiz. Şirkiyi incelerken güncel şirkler nelerdir? Rububiyeti incelerken rububiyette biz davetçilerin yaptığı hata nelerdir? Biz bunlara değineceğiz. Tamam. Şimdi neymiş ilk sorumuz? Mâ evvelu mâ yecibu alel ibadı ilk kula ilk vacip olan oldukça önemli bir şey. Yani nereden başlaması lazım? İlk birinciden başlaman lazım. Yani eğer fıkıh ilmini anlatıyorsan bir kişi ameli, ameli ahkamda en önemli olan nedir? Salattır. Salat ne siz olmaz? Tabii. Abdestsiz. Abdest nesil olmaz? Susuz. Başka taharetsiz. Bu yüzden fıkıh kitapları hemen nereden başlar? En önemli olarak sular babı veya taharet babından başlar. Öyle değil mi? Yani en önemli işte Kur'an-ı Kerim Fatiha'dan başlamıştır. Muallif de en önemli şeyden başladı. Evvelu ma yecibu alel ibat kullara ilk vacip olan şey nedir? Ma'rifetun. Bitti. Buraya noktayı koyacağız. Kullara ilk vacip olan şey bilgidir. Bundan sonrası onun için. Bak, dinleyin şimdi. Siz burada temel göreviniz ders çalışmak. Hocam hangi dersi çalışacağız? Arapça. Bu ikinci cevap. Ama temel görev ne? Ders çalışmak. Ders çalışmak. Temel vacip olan neymiş? Ma'rifetun ma bilgiymiş. Ben burada ma'rifetle ma ilmin arasındaki farka değinmeyeceğim. Ma'rifetle ma ilim aynı mıdır, değil midir? Aynı değildir. İbn-i bunu çok güzel açıklıyor. Ee, Allah subhanahu ve teala e, ma'rifet, ma ilim sahibi olan kimselerin ma'rifet ma sahibi olmadıklarını filan söylüyor. Buraya değinmeyeceğiz ama şunu bileceğiz. Ve'allem âdemel esma'e Kullaha yaratır yaratmaz ne yaptı? Evet. Alleme, talim etti. Yaratır yaratmaz Allah subhanehu ve Teala ne yaptı? Adem aleyhisselam. O halde bize ilk lazım olan şey bilgidir. Tabi bilgi soyuttur. Onu somutlaştırmak için ise neyi öğrenmemiz gerekiyorsa müellif biraz onu söyleyecek. Ma'rifetul emri lezi haleqahumullahu lehu. Diyecek ki şimdi kula ilk vacip olan şey iyi dikkat edin. İyi dinleyin şimdi kola ilk vacip olan şey yaratılış gayesini bilmektir. Bir, Allah'ın ondan neden misak aldığını bilmesidir. 2 3 e, uğruna resuller gönderdiği şey nedir? Onu bilmesi gerekiyor. 4 Kitaplar ne uğruna indirildi? Bunu bilmesi gerekiyor. 5 Dünya ve ahiret ne için yaratıldı? Cennet ve cehennem ne için yaratıldı? Onu bilmesi gerekiyor. 6 Hakka ve vakaa ne için gerçekleşecek? Onu bilmesi gerekiyor. Yedi, e, teraziler niçin kurulacak bunu bilmesi gerekiyor. 8 sayfalar niçin açılacak bunu bilmesi gerekiyor. Mutluluk ve mutsuzluk neden dolayı olacak bunu bilmesi gerekiyor. Nurlar neye göre taksim edilecek bunu bilmesi gerekiyor. Aslında mana şu biz öyle bir şey var ki bilmen gereken o bilmen gereken şey uğruna bu on şey meydana geldi. Oldu mu? Peki cevap, soru soruyorum size. O şeye cevap verdi mi? Cevap vermedi. Bak cevap yok soruda. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Yaratılış gayen ne? Yaratılış gayen şey pardon. Sana ilk vacip olan nedir kardeşim? Hocam bana ilk vacip olan şey yaratılış gayesini bilmektir. Bak cevap gelmedi daha. Yaratılış gayesi ne? Buna temhit diyoruz. İkinci ve üçüncü soruya temhit yaptı müellif. Soru cevap olduğu için... Soru cevap olduğu için temhit yaptı ikinci ve üçüncü soruya. Anladınız değil mi? Evet. Yani bu şey olsaydı soru cevap olmaz. Olsa olmasaydı bu bölüm bir giriş, dibacı olurdu. Tüm bunlardan sonra der işte bu la ilahe illallahtır falan diye devam ederdi. Soru cevap olduğu için ya müellif soru sormuş, cevap vermemiş efendim falan demeyin. Soru sordu. Bundan sonraki soruya giriş yaptı. Daha soruya cevap vermedi. Oldu mu? Soruyu sordu. Daha sonraki soruya ne yapmadı? Cevap vermedi. Ma evvelu ma yecbu alel ibad ama mesela şeyde sülemi usulde ne diyor? Evvelu vacibin alel ibad ibit ma'rifatu'r rahmani bi't tevhid. Kulal el vacip olan şey şeyi bilmesidir. Eee Rahman'ın marifetini tevhidle bilmesidir diye o şekilde giriş yapıyor. O da şiir olduğu için. Şiirde de bir temhit filan yapamazsın yani. Oldu değil mi? O halde ma evvelü ma yecbu alel ibad dedi. Kula ilk vəcb olan şey. Evvelü ma yecbu alel ibad ma'rifetun bilgidir. Bilgi soyuttur. İlk vacip olan şey bilgidir. Bilgi soyuttur. Onun içini neyle dolduracağız? Onun içini neyle dolduracağız? Hani ma'rifetul emri diyor ya. Şeyi bilmesidir. Bir işi bilmesidir. O ikinci soruda cevap girecek. İbadet diyecek. Oldu mu? Ona ibadet diyecek ee, ama şimdi temhid yapıyor. Peki bu temhidi niçin yapıyor? Allah subhane ve teala bunu yapmış. İnsanları tevhide davet ettiği zaman cennet ve cehennem anlatmış Allah subhane ve teala. Cennet ve cehennem anlatısı Kur'an-ı Kerim'de tevhid davetine bir temhiddir. Yani ya Rabbi tamam ben malımdan, mülkümden olacağım, vatanımdan olacağım... Ya Rabbi tamam kabul ediyorum ben bu davayı üstlenmekle birlikte bu davayı üstlenmekle birlikte işkencelere uğra uğrayacağım. iftiralara uğrayacağım ama bunun bir karşılığı var mı? Cennettir. Yapmazsan cehennemdir. Bu insanı yaratan Allah'ın bilgisiyle insanın nasıl eğitileceğini, nasıl terbiye edileceğini gösteriyor. İnsan kendisine güzel şeyler yaptığı zaman mükafat vermekle Ve mükafat vaat etmekle yanlış yaptığı zaman ise cezalandırılmakla veya cezalandırmayı vaat etmekle terbiye edilir. Burası çok önemli aslında. Şimdi burada noktayı korup çocuk eğitimi ve eğitimde metodumuz ne olmaya girmemiz lazım ama ben oraya girmeyim. Bak bu çok önemli. yani Çocuk eğitiminde de, talebe eğitiminde de, evde de. Tamam. Mükafat ve ceza. Ceza dedim Türkçedeki ceza. Arapçadaki ceza değil. Yani Mükafatın zıttı. Her ikisini de insan bilmeli. İşte bundan dolayı Allah subhane ve cenneti ve cehennemi anlattı. Mükafatı ve cezayı anlattı. İşte müellif de aynen bunu yaptı. Bu şeyi bilmen bundan bundan bundan dolayıdır. Peki neymiş? El emr lezi o emri ki خَلَقَهُمُ اللّٰهُ لَهِ Allah önce onu yarattı. Şimdi müellif öyle güzel öyle güzel Sıralanmış ki bu o maddeyi, yaratılış gayesi, mesela biz anlatırken ne diye anlatıyoruz? Yaratılış gayesi, kitapların indiriliş sebebi, rasullerin gönderilmiş sebebi. Benim notlarım o şekilde. Büyük alimlerle bizim aramızdaki fark bu. Onlar incedir. Bak, bir, yaratılış gayesini söylüyor. İnsan yaratıldı, sonra ne oldu? Misak ve alındı. Misak'ı söylüyor. Sonra Ne oldu? Peygamber gönderildi 3. Sonra ne oldu? Kitap verildi 4. Anladınız değil mi? Böyle sırayla gidiyor. Ta kıyamete kadar gidiyor bak. Kıyamete kadar gidiyor. Peki "Halakahu nereye işaret etti? Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." ayetine Zâriyat Suresi 56. ayete ne yaptı? İşaret etti. Ve ahaz aleihimul mîsâka bihi hemen dipnotta zaten ne yapmış orada vermiş ve iz rabbukum ve iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyetuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbik, rabbikum rabbukum قالوا نعم دهseler ne olurdu kafir olurlar قالوا بلا kim orada neam diyecek ki kitaplarda geçireme neam dese kafir olur diye eski kitaplarda bunlar da geçer yani birisi çıkıp orada neam evet dese kefrur. olur. Şehitna en taqulu yawm el kıyameti inna kunna an gafilin demyesiniz diye Allahu subhanahu ve taala senden ahit aldı, söz aldı. Sadece o şey var ya biraz sonra cevap vereceğiz, ikinci soruda cevap vereceğiz. O şey var ya, o şey uğruna Allah subhanahu ve senden söz aldı. Sen o şeyi ikame etmek üzerine söz verdin Allah subhanahu ve taala'ya. Ya, ya Rabbim ben bunu yerine getireceğim. Ben bunu yapacağım diye Sen bundan dolayı söz verdin. Allah subhane ve teala. Bu da iki. Arsele Bihi, رُسُولَهُ اِلَيْهِمْ Onlara bu biraz sonra anlatacağımız o şey uğruna peygamber gönderdi. Peygamberler onu anlatsınlar. Ha bu şekilde de misak ne oldu? Tamamlandı. Misak ne oldu? Hüccet tamamlandı. Bir fıtrat iki peygamberle hüccet tam olarak tamamlanır. Oldu mu? Ha. Nakıs kader mı? Bazı konularda nakıs kalır, bazı konularda nakıs kalmaz. İt, güncel itikat dersini size dinlettireceğim. Bittikten sonra dinlettireceğim size. Orada 13 ve 14'te ben bu meseleyi çok güzel anlatıyorum. Eee hüccet ne zaman nakıstır, ne zaman nakıs değildir bunu anlatacağız. Şimdi burayı geçiyoruz. Oldu mu? Evet. O ersale bihi rusuluhu ileyhi ileyhim neydi bunun delili de eee Enbiya 25 Evet. Enbiya 25 biz senden önce hiçbir peygamber göndermemiş olmayalım ki ancak o e, ben Allah'tan başka ilah yoktur o halde ona ibadet edin diye ona vahy ettik. Veya e, nahirot 36 akılma gelmedi. Ve laqat ba'asna fi kulli ummetin rasula en ya'budu'llah bu tağut. Allah'a ibadet edin, tağutdan sakının diye biz peygamber peygamberler o şey uğruna gönderildi. Ve anzele bihi kutubehu aleyhim. Kitaplarını e, o şey için. O şey için indirdi. Hmm, tamam. Ve anzele bihi kutubehu aleyhim. Elif-ləmrə kitabun hikmət əyətuhu, thumma fussilət millədun hakim-i həbir. El-lə-ta'buduhud suresi 1-2. El-lə-ta'budu Değil mi? İlləl-ləh. mı? Ben hep illə Sen Ben sizi illəyəh de düzeltmiştim. Sen beni mi düzeltmiştin? Yani yanlış. Ben geçenlerde de anlattım mı size? Ankebut suresini yanlış okuyormuş Söyledim mi indi size? Evet, səyəl-lədə fînə lənehdüyən Elbisiymiş doğrusu. Eh. Ben hep mendi okuyormuşum. Yani olabiliyor. Yani bunlardan dolayı yarın ilim talebesi olup ilerlediğinizde bunlardan dolayı falan gocunmayın. İbnetun ne demek? İbnetun. Kız evet hocam. Kız çocuğu demek. Dünkü derste kız kardeş diye tercüme etmişim ben. Dün ders verirken. <Gülüyor> tamam ya yani ne olsun? Yani, yani İbnetunu bilmeyecek kadar mı karşındeki şey hayır değil? Demek ki dili suçtu ve yanlış aklına geldi bir şey geldi yani bunlara pek takılmayın gençler tamam mı Evet ha e, bununla ilgili biz hep o şeyi verdik Bir de İbrahim suresinin 52 ayeti vardır. vardırhala Be onlinnnasi diye bu insanlar için bir tebliğdir. Onlar Allah'a ibadet O ayet şu an aklıma gelmedi. İbrahim suresinin 52. ayeti Son de. Ayet. Son ayet. Evet. evet. Bunun delilidir. Evet. ve İşte bundan dolayı dünya ve ahiret cennet ve ateş yaratıldı. Yani dünyanın var olmasının tek sebebi tevhiddir. Ki ona biraz sonra ibadet diyecek. Ahiretin varlığının sebebi de budur. Ateşin varlığının sebebi de budur. Cennetin varlığının sebebi de bu budur. Ve bihi haqqat ve waqa'at il bunlar iki surenin değil mi? İsimleri hakka denmesinin sebebi ben buraya not aldım direkt okuyayım. İmam Taberi diyor ki bütün işlerin hakkıyla karşılık bulacağı gün. Kesinlikle gerçekleşecek olan gün. Her bir insanın amelinin karşılığını bulacağı gün, Allah'ın izniyle bundan dolayı hakka denmiş de farklı farklı neler getirilmiş, e, vecihler getirilmiş hiç fark etmiyor yani sonuçta e, bütün bunların hepsi zaten İmam Kurtubi öyle güzel bir yönü vardır ki görüşleri getirdikten sonra bunların hepsinin doğru yani hepsi de doğrudur ve birbirine muhalif değildir der. Mesela ben sadıkım dediğin zaman benimle ticaret yapabilirsin demek manasına gelir mi? Ben sadıkım dediğin zaman bana emanet verebilirsin manası gelir mi? Ben sadıkım dediğin zaman bana güvenirsin. Bak bir sürü manaya gelir. O yüzden hakka dediğin zaman bu manadan tamamına gelebilir. Ve vakatul vakıa bir de izah vakatil vakıa. Öyle mi? Evet. Ee, aynı şekilde onunla ilgili de alimler çok yakında meydana gelecek olması çok çetin olaylar gerçekleşecek. İşte bunlar kıyametin isimlerinden bir isimdir. Her kim soruda bahsi geçen ilmi öğrenir ve onunla amel ederse hakkanın ve vakaanın gerçekleşme sebebini yerine getirmiş olacaktır. Ve her kim de soruda, soruda bahsi geçen ilmi öğrenmez ya da öğrendiği halde onunla amel etmezse hakka ve vakaanın gerçekleşme gayesini idrak edemeyecektir. Oldu mu? Evet. Ve fî şe'nihî Ve fi şe'nihi tansribul mevazin e, tartılar ondan dolayı dikilecektir kurulacaktır diyelim biz dikilecektir miyelim de değil mi evet. tartılar yani vezin tartılar nedir kurulacaktır wel veznu hak işte o gün tartılar hak olarak kurulacaktır femen saqulat mevazinuhu kimin tartısı ağır gelirse feuleike humul %51 oldun kazandın bak. %51'i yakalamaya çalış. Ayet çok açık bak. Hemen söyle ki kiminki ağırsa 49 günahın varsa bir şey yok. Allah'ın değil mi? 51'den aşağıysa 50'ye 53 günah varsa onu çekeceksin veya Allah'ın meşiyeti veya şefaatlerin şefaati onu bilemiyoruz. Ama 51 olduğun zaman kurtuluş var. Wa men haffet mavazihuhu ama biraz da şey olursa gafolursa fa olaykellezene hasiru enfesum bima kanu biayatina yuzlimun nur ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı bir hüsrana uğrayacaklar nefislerine hüsrana uğratmışlardır walwaznu yevme iznil hak dün bir doktor dinlet geçen anlatmış mıydım ben anlattım da kimse inanmamıştı beyinde diyor nöronlar 10 12 dakika sonra ölür diyor Beyin ölümü gerçekleşince duyular ölür diyor. Ama duygu ölmez diyor. Duygu 12-13 dakika 14 dakika sonra ölür diyor. Belki de bilim şu ana kadar bu kadarını bulabildi. Belki bu biraz daha devam edecek. Ve insan öldüğü zaman hisseder diyor. Ağlayanları hisseder, dokunanlar hisseder. Hepsini hisseder diyor. Yani e, subhanallah. وَنَدَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِصْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde dostur-u adalet terazileri kurulacaktır. وَلَا تُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Hiçbir nefse kesinlikle zulmedilmeyecektir. وَاِنْ كَانَ مِسْقَلَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْضَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Kim miskal habbe derince bir şey getirirse ona karşılığını vereceğiz. وَكَفَا بِنَا حَاسِب۪ينَ Biz size hesap görücü olarak Evet. Kıyamet gününde kıyamet gününde tartılar kurulacaktır. Tartının ağır basması için illaki bu şeyi öğrenmen lazım. illaki bu şeyi öğrenmen ve onunla amel etmen lazım. Allah Allah, nasıl bir fiilmiş bu ya kitaplar uçuşacaksa. He onu anladım da. Fiil muzari fiil ve ve teta -vete ta suhuf. Tam muzari fiil. Yani tata yara. Ya ha tefaale da müzarisi geliyoruz faylanla. Evet. Sayfalar uçuşacak. Allah subhanahu ve Teala her yaptığımızı kelle bel tukezibune biddin siz dini yalanladınız ve inna aleikum la halbuki haliki üzerinizde sizi muhafaza edenler var kiramen katibin yazıcı melekler yalemune ma tefaalun ne yapıyorsanız onlar biliyorlar mayel fi min kavlin illa ladayhi ağzınızdan her çıkan yazıyorlar bizim defterlerimiz var biz o defterleri dolduruyoruz sağından defter verilenler var solundan defter verilerini var. O gün mutlaka defterle karşılaşacağız. Bunlar çok gerçekçi anlatımlardır. Yani gerçekten bir defter var mı? O kadar kişinin defteri değil. Bunları düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani Allah subhane ve teala insanı eğitiyor. Bizi eğitiyor. Bizi cennete gitmemiz ve cehennemden kaçınmamız için bizi eğitiyor. Ve Allah subhane ve teala'nın Kur'an'da edebi kıyamet sahneleri Seyyid-i veya Kur'an'da edebi tasvir bunları okuyun öyle bir canlandırıyor ki sahneyi hissettiğiniz zaman siz o sahnenin karşısındasınız kıyamete gitmişsiniz defterler açılmış tak tak tak tak ne yaptığın ne ettiğin hepsi dökülüyor yazılıyor ve bu bir bilgi olsun diye değil yani sana sahneyi somutlaştırmaya çalışıyor halbuki soyut değil mi kafamızda zihnimizde soyut. Sana sahneyi ne yapıyor? İşte bu kıyamet, tartarılması, meleklerin gelmesi, girin denmesi filan. Bunların tamamı, şimdi kıyametten bahsediliyor. İnsana hiç görmediği bir şeyden bahsediliyor. Nasıl tarif edeceksin? Mesela ben sana elmayı tarif edebilirim. Neden? Armutu bildiğin için armut gibi ama biraz daha yuvarlak. Armut biraz yeşilimse ama bu kırmızı. Tadı da biraz daha şöyle bak onu kıyaslayabilirsin sen. Öyle değil mi? İşte taksiyi tarif edeceğim. Ona benzer bir şeyi bildiğin için ahirete nasıl Allah bize tarif edecek, vasıflandıracak bir şeye benzetmesi lazım. Hiç görmedik ki. Bundan dolayı hiç görmediğimiz şeyi isteyeceğiz ve hiç görmediğimiz şeyden korkacağız. Bu nasıl gerçekleşecek? Bunu bizim başarmamız mümkün değil. Yani ben seni hiç görmediğin ve bilmediğim yani hiç görmediğin ve bilmediğim bir mükafat uğruna hayatını bana adar mısın? Ne kadar? Bırak adamayı bir saat hizmetçilik yapmazsın. Hiç görmedin ve bilmediğin veya seni cezalandıracağım. Neyle? Görmedin ve bilmedin. Ha Allah subhane ve teala insanın nasıl eğiteceğini çok iyi bildiği için, tamam mı? Çok iyi bildiği için sahneleri somutlaştırıyor. Şunu demiyorum işte bunlar sembolik ifadelerdir, o gün defter falan olmayacak, tartı martı demiyorum. Allah'ın kendi ilminde bildiği bir tartı olacak. Allah'ın kendi ilminde bildiği bir suhuf olacak. Suhuflar havada usturacak. Biz tek Allah'ın ilmiyle bildiği şekilde sayfalarımızı açacağız. İkra, kitab Biz o kitabı okuyacağız. Bütün bunlar Allah'ın kendi ilminde bildiği kadarıyla. Ama bu şekilde anlatılmasının sebebi sahneyi somutlaştırmak. Peki hocam bunu niye bize anlattın? Siz de bunu tefekkür ederek yani hadi kitabını oku nefsine bugün hesap olacağı olarak e, kitabın yeter. Nefsin yeter sana hesap olucu olarak. Böyle bir okumakla bu ayetlerdeki eğitim, terbiye metodu gerçekleşmez. Siz bunu hissetmeniz lazım. Yani sayfalar açılacak sayfalar. Yani hani rivayetler var ya Bakara Suresi'ni 8 yılda 10 yılda öğrenmiş diye. Veya düşünün mesela 10, 13 yıl. 13 yılda inen surelere bakın. Kur'an'ın oldukça kısa bir metni inmiştir 13 yılda. 13 yıla bölün onu günlük bir iki ayet düşmez. Günlük bir iki ayet düşmez. Peki o sahabeler ne yaptı? Bunu defalarca okudu. Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atid. Okuya okuya okuya okuya düşüne düşüne. Ee, kalpte hasıl olacak bir bilgi onu çok tekrar etmek ve çok tefekkür etmekle meydana gelir. Aşk böyledir. Sevgi de böyledir. Tutku da böyledir. Korku da böyledir. Onu devamlı düşünmek ve zikretmekle. Işte bunu devamlı tefekkür edeceğiz. Devamlı düşüneceğiz. Kalpte cennet sevgisi ve cehennem korkusu yerleşecek. Bu yüzden somutlaştırıyor. <gülüyor> Sayfalar neşir dilecek, dağıtılacak. İqra kitab kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün sana şey yeter. E, hesap görücülür akıl. Nefsin yeter. Fa emma man uti kitabahu bi yaminehi fiyaqulu ha'u muqra'u kitabahu. Kitabı sağından verilen ne diyecek? Alın kitabımı okuyun. İnni zanantu enni mulaqan hisabih. Ben hesap vereceğimi biliyordum. Fehuve fi 'aysatin radiyah. O razı olunmuş bir hayattadır. Fi cennetin aliye. Yüksek yüksek cennettedir. Cennet değil cennet. Cennette kaç cennet var? Çok evet. cennet var. Hmm. Cennetin içinde cennetler var. Oldu mu? Yani cennet böyle bir tane bir yer değil. İçinde, bahçenin içinde bahçe, bahçenin içinde bahçe, bahçenin içinde bahçe. Tamam. Bunlar âliye. Üst, biraz daha üst tarafta. Allah subhane ve teala size ve bize bu cennetler nasip etsin. Kutufaha hmm. dâniye. <gülüyor> Meyvelerde yukarıdan sarkmış. Değil mi? Dâniye. Yani e, tohumlar yukarıdan yaklaşmış ha yaklaşmış yakın olmuş dena normalde ne demektir yaklaşmış. yakın olmak yakın olmak evet hatta aşağı doğru aslında uluv dunuv uluv yukarıya doğru dena dunuv aşağı doğru tamam, yukarıdan geliyor böyle evet geçmiş günlerde yapmış olduğunuz işlerden dolayı yiyiniz içiniz Yakup Deniz diyor ki niye burada bunu kim dedi diyor. Kul yok burada diyor. Kul olması lazım diyor. Veya gali olması lazım diyor. <gülüyor> ya tam ergen adam. Yani yaşı 40-50 ama kafa tam ergen kafası. Subhanallah. Öyle yani ben ona bir reddiye ve onun gibilerine reddiye vereyim diye dinliyorum. Yani reddiye verecek bir şey yok. Reddiye verecek bir şey yok yani. Böyə acəyip insanlar. O emmə men ûtə kitəbəhu bişiməlih, kime de sol tarafından verilirse, feyəkulü yâ leyteni ləm ûtə kitəbiyyə, diyecek ki, keçik şey kitabın verilmeseydi. Vəlem edrimə hisəbiyyə, ben, oradaki hələr ne? Vəlem edrimə haussekt. Haussekt. Nerede gördük biz bunu? En son, Mûn'in en son konusu. Ha, evet. En son konusu değil mi? Orada evet. da gördük, şeydə de gördük, Katrünədə. Katrünədə de var, ben yeni o gördüğüm üçün. Ha, ussekdə. De. Tamam mı? E, denir şirəl. Hisabi. Hisəbiyyə. Hisəbiyyə diye bitmek değil, Hisəbiyyə diye bitiyor işte. Ya ləytəhə kənətil qadiyə. Ah, ah. Keşke... Ölüm son olsaydı. Yani ölmekle bitseydim. Hı. Ma âni anni maliyə. Malım bana bir fayda vermedi. Helek anni sultaniye bütün gücü varlığım kayboldu. Ona denilir ki huzuhu fehullu. Burada yok bak eksik. Kur'an'da eksik buldu amca. Tamam mı? Amca sen beni dinlersen burada talebeler var. Gülümseyiyorlar sana. Tamam yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir eleştiri metodu var mı ya? Bak burada diyor ki huzuhu fehullu. Şimdi kimden bahsetti? Kitabı cümle nasıl olması veren. kitabı sağdan verilen şöyle şöyle şöyledir onu yakalayın. Böyle olmaz değil mi cümle normalde? Haydi onu yakalayın denir filan tutuklayın filan arada bak yok Kur'an eksik diyor. Hele bir yerde ilahiyatçı da var kale gelmemiş diyor. Normalde eni mastariye değil de eni tefsiriye var. tamam Gale makamında zaten gelmesine gerek yok ki. Anladın değil mi? alaat Hoca çok güzel açıklıyor orada. Adamın kafa basmıyor işte. Kellim kellim la yenfa. Huzuhu Tutun onu. Ee, Bağlayın. Thümbel cehime salluhu. Sonra onu cehenneme atın. Sallayın diye tercüme edeceğim burayı. <gülüyor> Bağlayın, sallayın. <gülüyor> fi gaya batil cubb cub. diye düştü demiş. <gülüyor> Thümme fi silsiletin zer'ahâ seb'ûne zira'an fesliku. Devam ediyor. Dikkat. Konu, konunun dışına çıkalım biraz. İnnahu kana <Sessizlik> layu'mini billahi'l azim ve la yahud ve la yahut. Sübhanallah. Duşunu musun? İlk inen surelerden, Mekke'de inen surelerden zincirle bağlanıp sürüklenecek, elleri ayakları bağlanacak kişilerin vasıflarından bahsederken miskini doyurmaya teşvik etmiyor. Feleysa lehu l-yawma Tamam, miskin'i doyurmaya teşkil. Bunun üzerinde iyi düşünün. Bunu başka bir zaman hep anlatıyorum ama başka bir zaman bunu derde toplu anlatayım ben size. Yani ilk inen sorulara bakın. Bir Müslüman kişiliği, bir de müşrik kişiliği oluşturuyor. Müşrik kişilik böyle bir kişiliktir diyor. Evet. Devam edelim biz. tekun تَكُونُ ve saade Şakavet ve saadet yani mutluluk ve mutsuzluk Ondan dolayıdır. Ondan dolayıdır. Tamam mı? Evet. Allah Subhanahu ve Teala: "Unnah bitu minha cemi'a, fe imma yatiyennakum minni huda, faman, faman tabi'a hidaye, fe la, fe la yidlle, yok. de aynı ayet. Kim benim hidayetime tabi olursa Ona korku yoktur. Hidayetten ayrılan əsə korku vardır. Dünyada ve ahirette. Taha sürəsində vələyə dill vələyə şıqa diyor. Sapkınla uğramayacak şekavete uğramayacak mutsuzla uğramayacaktır Allah'ın indirdiği en büyük hidayet, işte sorda sorulan şeydir. Oldu mu? Və alə hasəbihī tüqsimul envar. Nurlar da onun... E, Onun, ona göre nurlarda dağıtılacaktır. En büyük nur tevhiddir. En büyük karanlık senedir. Şişirttir. Buna göre de nurlar dağıtılacaktır. وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah kimi nursuz bırakırsa onun için hiçbir nur, hiçbir aydınlık yoktur diyor. Oldu mu? 10 tane maddeyi saydı. Bunların neyini söyledik biz? Ee, işaret ettiği ayetleri söyledik sadece. Yeterli bu kadar inşallah.